Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyiciler merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz ve bundan mutluluk duyduğumuzu bildirmek isteriz. Bu haftaki konuğumuz sinemamızın e, ünlü isimlerinden, yönetmenlerinden Sayın Sezgin Türk. Sezgin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş ee, bulduk. Çok değerli eserler kazandırmış sinemamıza bir yönetmenimiz. Kendisi 1959 Bayburt doğumlu, Ankara Üniversitesi mezunu. 1986 yılında yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Ankara Üniversitesi'nde basın yayın e, yüksek okulundan mezun olduğumu da burada hatırlatmak gerekir. 1994 yılında kısa filmler çekmeye başladı. 1997 yılından bu yana belgesel filmler çekmektedir kendileri. 2002 yılında Ankara Uluslararası Film Festivali belgesel bölümünde, 2006 yılında Umut Vakfı'nın bireysel silahsızlanma konulu belgesel film yarışmasında jüri üyesi olarak görev yaptı. Belgesel, Sinemacılar Birliği yönetim kurulu üyesidir kendisi. Hemen şöyle başlayayım. Sezgin Hanım, neden belgesel? Ee, şöyle söyleyeyim aslında ben ilk olarak e, kurmaca filmlerde e, yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Yani e, yetişme yerim kurmaca alan e, ki bence tabii iyi bir okul diye düşünüyorum. Yani e, sinema evet hani okul okul bağlamı var ama işte her zaman yani asıl yetişme yeriniz alan. Tabii. E, ama şeye yani kendim film çekmeye başladığımda ilk önce kısa filmlerle başladım. Ee, tabii bu da çok önemli bir deneyim oldu. Yani kısa film daha deneysel Hı -hı. bir anlatım yolu açıyor. Ee, bu, bu da yani bir deneysel yanına ilişkin de bir şeyi sinemada duyumsamak bence çok önemli. Kullanım. Ee, Kurmaca alanda ondan sonra tabii iki yol vardı önümde. Yani ya kurmaca alanda uzun metrajlı filmler ve bunlara yönelecektim. Ee, ama bu şöyle çok ciddi bir finans meselesi. Ee, uzun metrajlı filmler. Yani sizin o işin yaratımı kadar veya ağırlıkla o finansal çalışmayı e, yapan hı hı. olmanız gerekiyor. Özellikle benim kuşağımın yönetmenleri... İşte onlar Handan İpekçi, Zeki, Demir Kuvuz yani bunlar benim kuşağımın yönetmenleridir. Yani hepsinin baktığınızda ilk filmleri tümüyle kendi finansal çabalarıyla oluşmuştur. Ve bu çok ağır bir şey aslında. Ve ben böyle bir durumda bir seçim yaptım. Belgesel olmamasına rağmen yetişme yerim. Ee, i̇lk yönelimin buradan oldu çünkü ee, daha az finansal olanaklarla ama ee, daha özgür ee, kendi yaratımımla devam edebileceğimi düşündüm. Ama belgeseldeki ee, yaratım süreciyle tanıştıktan sonra da yani şu anda bana deseniz ki işte tamam her türlü olanak var kurmaca mı belgesel mi yani artık belgesel. E, ...çünkü... ...belgeselde... E, ...başka bir şey var çok... Çekici, ...çekici bir yanı var sanki değil mi diyorsun... E, ...vaa tam hmm. şöyle bir şey... ...mesela Kurmaca'da... E, ...tüm o senaryo şamasında işte çekim öncesi... ...hazırlıklarda... ...her şeyi belirlersiniz aşağı yukarı... ...yani elbette... ...yani sete çalışan... ...yani o ana da çok şey kalır ama... ile e, yol belirlenmiştir... ...belgeselde böyle değil... Hmm. Belgeselde e, sadece e, yöneldiğiniz şeyi bilirsiniz. Bu şunun gibi hep bununla örnekliyorum. Hı -hı. İşte İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz. Yani hedefiniz belli Hı -hı. ama o arada neler yaşayacağınızı bilemezsiniz. Ve o e, şeyde e, bu yolculukta öyküyü yaşam yazar. Hı -hı. Yani siz e, e, yola çıkarsınız e, ve öyle bir açıklıkta çıkarsınız ki yani önden belirlemeler yapmadan, önden e, çok e, kesin tasarımlar yapmadan e, tabii yani şeyleri belirlersiniz. Kanamasın vardır tabii Yani, yani hmm. bir hayata bakışınızla vesaireyle bir anlatım yolunuz vardır. Ama belgeseli yaparken tümüyle o yaşadığınız süreçte, Öykü çıkar öykü oluşur ve yaşam o öyküyü çıkartır yani bu sizin hiç önceden öngöremediğiniz kestiremediğiniz sizin için her zaman e, yani yeni bir şey nasıl yaşarken birden sıçrarsınız hmm. ve başka bir şey oluşur onun gibi ya yani her e, belgeselde başlangıç böyledir. Ve bu bana çok büyüsel bir kere geliyor yani. E, çekici. çok Çok çekici geliyor. E, ve bu bir e, yaşamla da bir e, hoş bir alışveriş e, kurduruyor. Yani ben o anlamda belgeselin e, benim hayatımda çok iyi bir iç eğitimde oluşturduğunu düşünürüm. Yani benim tüm yaşamıma yansıyan e, yani her an orada e, bir şey var belgeselde sizin dışınızdaki bir hayata yöneliyorsunuz. Bir ötekine yöneliyorsunuz tabii, tabii. ve o ötekiyi algılamaya yani kendinizi merkeze almadan Kendiniz ve sizin gözünüze bakışın ötesinde bir şeyi sıçramaya çalışıyorsunuz yani bu, Ve bunun gibi çoğaltacağım birçok yanıyla belgesel benim için çok etkileyici Mesela kolektif bir çalışma vardır belgeselde ...kurmacada şeyler aşağı yukarı ile belirlenir... ...kameranın çalışmasını yönetmen belirler... ...yani yönetmen orada tanrısal bir ilişki kurar... Tabii. ...ama belgeselde öyle değildir... ...belgeselde mizansen yoktur... ...her şey o an gelişir... ...yani sizin görüntü yönetmeniniz... ...kameramanınız o anda aslında inisiyatifini kullanır... ...sizin yönetmen olarak her an... ...belirleme şansınız yoktur... ...dolayısıyla... Ee, ...ekip ilişkileri de çok farklıdır belgeselde. O yüzden çok o, bir birlikte e, yaratımdır, hmm. bir birlikte bir şey duymaktır. Ee, bunun gibi çok çok e, daha sıralayabilir mi epeyce isterseniz. Peki şöyle, şöyle olur mu? Yani çalışmalarınıza geriye dönerek önümde hmm. bütün filmlerinizin isimleri hmm. var. Yani sayılamayacak kadar da çok olduğunu söyleyeyim sevgili dinleyiciler. Sevindirici bir şey elbette bu. Şimdi yani ana kanava belgesel çekeceksiniz ana kanava var elbette ki bir iskeleti var elbette ki değil mi yani ya da bir şeyin objesi var en azından yani, tabii, tabii. yani bilmem ne divri medresesi üzerine ben bir belgesel yapacağım gibi bir karar vermiyor musunuz? Ya mesela şöyle Hı. anlatayım ben Hı -hı. size bir belgeselimden örnekleyeyim. Ee, mesela Kaf Dağı Düşü bu annemin yaşamını takip ederek yaptığım bir belgeseldir. Ee, e, annem Çerkez'di hmm. ve bu belgesel e, annemin e, kendi sülalesinden kişilerle hmm. 140 yıl sonra Kafkasya'da buluşması üzerineydi. Biz bu filme de yola çıkarken başlangıçta bir tek bunu biliyorduk. Hmm. Biz hmm. E, annemin e, bu zamana kadar yani 140 yıl önce çünkü e, onların Anadolu'ya e, hmm. sürülmeleri... E, ...bu 140 yıl içinde hiçbir ilişki kurulmamış... ...yani başlangıçta sadece şunu bir... ...şu belirlediğimiz... Yuz, ...140 yıl sonra buluşma... ...ama bunun öyküsünü hayat yazıyor... ...bu şöyle de olabilir... ...bu 140 yıl sonra buluşmada... ...işte müthiş bir sevinç ve coşku olabilir... ...bu 140 yıl sonraki buluşmada... ...çok da insanlar için... ...anlamlı bir şey olmayabilir... ...yani bunları önden biz Ama, bilemeyiz... Alırım, alırım. ...ne olduğunu önden tasarlayamayız... E, ...işte... ...o anlamda belgeselde öyküyü... ...yaşam yazıyor... ...ve biz tabii çok e, güzel bir öykü çıktı oradan... ...yani müthiş bir coşku çıktı... ...o buluşmadan e, gelen... ...müthiş bir e, mutluluk... ...ve e, böyle şeyler çıktı o öyküde... ...ama şimdi bunu önden biz... E, ...şey yapamayız... ...evet... E, ...bu mutlu bir buluşma olacaktı diyemeyiz Bilir, belgeselde... Anladım. ...ama kurmacada diyebilirsiniz... ...ama şunu belirleriz... ...biz... Kafkasya'ya gidiyoruz ve oradaki ailesini arayacağız ve, hmm. ve bu buluşmayı istiyoruz. Bunu belirleyebilirsiniz, o kadar. Yani şöyle denilebilir mi? Ben duygusal bir seyirci olarak söylüyorum. Aha. Yani bir şey bildiğim için değil. Yani çekim aşamasının kendisi de bir kesinlikle bir film. Bence çoğu kez filmden daha güçlü öyküler çekim aşamasından Merhaba. çıkıyor. Gözümün önüne geldi şimdi. Yani ben her filmimde bunu hissederim hmm. dediğiniz gibi. Ee, ...aslında o... kameran arkasında yaşayanlar da... ...daha da güçlü hmm. öyküler vardır. Değil mi? Ke Kesin öyle. Değil. Gerçekten öyledir. Aslında iyi aklımıza getirdiğiniz ...diğer belgeselci arkadaşlarım da aynı. Yani bir gün böyle bir film yapmalı <gülüyor> sadece. Ben, sadece yani. yani bir seyirci olarak bana tabii çok şey tabii. geldi. Yani içimden Ama ben değil. şeyi... ...genellikle yapmaya çalışırım filmlerimde. İki bir de... ...katarım filme. Bu, bu dediğiniz... ...nedenle yani... E, ...çünkü ekibin de yaşadığı bir şey var... ...o da öykünün bir parçası... Değil mi? ...yani filmlerimin aşağı yukarı üçte birinde şey vardır... ...son dönem filmlerimde özellikle bir ekip vardır... E, ...bir de onu şunun için katarım... ...tabii her şey bizim yaşadığımız kadar... ...yani e, oradaki ekip bunu yaşıyor... ...ve biz yaşadığımız kadarını paylaşıyoruz... ...yani Hı. izleyici ekibi gördüğün zaman... Ee, şeyi de daha rahat oluyor, algılaması da daha rahat oluyor. Yani bu bizim gördüğümüz kadar, bizim görmediğimiz bir şey de olabilir. Ee, tamam. Öyle bir dürüstlüğü de sağlıyor gibi evet. geliyor bana. Çok ilginç. Ee, şimdi yani şu 2011 yılında ya da son beş yıldır diyelim, e, sanki belgesel film yapımında bir daha mı bir gelişme var sanki? Ya da siz nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum. Yani... Tarihin e, şey yani son şimdi, dönem diye aldım. E, şöyle söyleyebilirim. Birincisi bence tabii çok olumlu olan bir şey ki, bunu hep bize okullarda da söylerlerdi. Yani sinemanın gelişimi daha çok işte herkes eline bir kamera aldığı zaman olacaktır Hı. falan diye. Ya yani bir kere artık böyle bir durum var. Ee, i̇şte herkes aşağı çok insan elinde bir kamera var. İşte e, bilgisayarlarında artık evet, olağan yani, kullanıcılar mm. bile kurgu hı, yapıyorlar. Bir ee, yani, i̇şte kendisi bir şey yaratıyor, hı. üretiyor falan falan. Ee, şimdi tabii böyle e, bu anlamda daha yaygın halde yaşanmasına belgesel daha uygun bir şey. Ee, bir kere o anlamda hani e, olağan yaşamın içinde de hmm. bir böyle bir duyum belgesel duyumunda bir yükselme var diye düşünüyorum hmm. ben. Ama şey diye bakarsanız yani Türkiye'deki belgesel öğretimi evet yani bir yükselme var ama... ...bu yükselmenin biz asıl şeyini nitelikte ve de onun e, yaşam alanları evet. bulmasında görmemiz gerekiyor. Yaşam alanlarında çok ciddi sorunlar var. Yani e, belgesel hala sinemanın zencisi. E, işte hala tabii ki biz popüler bir alanda popüler kültürün bir parçası değiliz. Yani... Evet. E, ...kurmaca film... ...iyi kötü bir tane çekseniz... ...herkes sizi tanır ama evet. belgeselde öyle bir şey yok... Hatta bunun olumlu yanları da var aslında, aslında da... ...belki de yani, bir üstünlük bu... E, ...aslında tabii şöyle bir üstünlük... ...çünkü bir kere her şeyi bırakın... E, ...kurmacada... E, ...ilk başta konuştuğumuz gibi... ...çok büyük e, finans gerektiği için... ...dişeye... E, hmm, ...konusunda bir kaygısı oluyor tabii. ve... ...bu yaratımı da etkiliyor... E, ...bir şekilde belirliyor hatta... Tabii. ...şimdi belgesel de bu anlamda... ...biz daha özgür bir alandayız... ...yani e, çok bu tarz... ...kaygılar olmadan... E, ...bir yaratım süreci yaşıyoruz... ...bu bizim çok olumlu yanımız... ...ama... E, ...yine de bazı şeyler daha iyi olabilir... ...nasıl olabilir... ...işte e, şeyi görüyoruz... E, ...yani... E, ...televizyon kanalları... ...gerçi bizim yaptığımız belgesel sinema... ...yani biz... E, de, ...televizyon için belgesel yapmıyoruz... ...ama hani sinema anlamında... Tabii. ...bunun kullanımı daha fazla olabilir... ...ya bir kere şeyden zorlanıyoruz... ...dediğim gibi... ...belgesel nedir bu bile yeterince bilinmiyor... ...yani her şey belgesel... Çok doğru. Sen... ...yani bilgilendirme filmi de belgesel... ...tanıtım filmi de belgesel... Ee, ...mesela belgesel sinema nedir... ...bunu aslında... E... Zannediyorum bizim kabahatimiz tabii bu. Ben biz belki yeterince anlatamadık veya da yeterince yaşama geçemedik ama yani ben sanat bu alanda olanların bile daha belgesel sinema'yı yeterince bildiğini düşünmüyorum. Yani çok karıştırılıyor her şey birbirine geliyor. Ee, ama işte ...Festivaller mesela çok şey oldu... ...bence canlı belgesel evet. festivalleri artık çok etki... Evet, evet. ...yani bu son işte Ekim ayındaydı zannediyorum... ...Belgesel Sinemacılar Birliği'nin... ...bin bir belgesel film festivali 10.000 kişi dediler... ...çok iyi bir rakam... ...çok çok, çok yani güzel, güzel. güzel bir rakam... ...yani tabii asıl festivaller bizim yaşam alanımız... ...ve dediğim gibi yani biz sinema yapıyoruz zaten ...televizyon değil ama... İşte oralardan da daha olumlu bir şey gelişebilir Hı. ve belgeselin aslında asıl üretimini destekleyecek mekanizmaların e, güçlenmesi gerekiyor. Hı. Şu anda bir tek Kültür Bakanlığı'dan e, destek alabiliyoruz ve o da inanamayacağınız kadar... ...düşük bir destek, yani... Ee, ...tahmin e, ediyorum. Yani tahmin bizim ediyorum gene yani. özverimizle tahmin falan oluyor de. ama... Hı. ...hani o bile, o küçük destek bile... ...bizi biraz hareket ettirebiliyor. Yani o, çok o anlamda önemsiyorum... ...yani hiç küçümseyerek de söylemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Ee, ama işte o, o... ...şeylerin biraz daha... ...işte... Özel yani. sektörün nasıl yaklaşımı destek anlamında? Valla o, ben... ...özel sektör hiç anlamıyorum diyeyim size... ...çünkü... Mesela bankalar... Ee, şöyle bir şey var ee, ve bu çok e, hani sinemaya önemli bir katkı sağlayan bir yasal düzenleme oldu. Şey i̇şte sponsor olduğu zaman e, hmm. bu şirketler buna birebir gelir vergisinden düşüyorlar. Merhaba. ...yani re, yani cebinden beş kuruş çıkmıyor... ...gene de ama bu nedir... ...bunu ben bir türlü çözemedim... ...birbirine olacak yani, bir şey değil yani... Değil, ...onlar değil, için de değil. çok büyük bir olay... ...onlar tabii, için de çok büyük... ...bir yani, yani, de ülke için tabii ki önemli... Tabii, yani. tabii. ...ve dediğim gibi yani bu yasal düzenleme... ...aslında hani... ...sanatsal üretimleri hmm. için... ...çok büyük bir... ...destek oluşturacak bir düzenlemedir. ...valla ben her sponsor başvurumda... ...bu hmm. <gülüyor> yasa şeyini de koyuyorum... <gülüyor> Ya ama bu bir yaklaşım meselesi tabii. Daha epey yol alacağız bu konuyu. Almamız lazım yani öyle hı. gözüküyor. Şimdi gösterim alanları bir e, mekanları bir cümlenin içine geçmişti siz konuşurken. Peki gösterim alanları e, mekanları içinde düşün. Festivaller tamam. Hı hı. Sonra? Ya ben aslında açıkçası şöyle düşünüyorum. Yani e, her yer gösterim alanı. Yani yaşam olan her yer aslında. Hmm. Öyle bakıyorum. Burada aslında işte Eczacılar Odası'nda çok güzel bir gösterim yaşadık biz. Evet. Ee, yani e, tam hatırlamıyorum ama yani belki 40 kişi falan ama o kadar etkin ve o kadar e, canlı e, bir sohbetin oldu. Seçen gelmiş. Tabii ne güzel. Yani e, hatta tekrarını yapacaktık. Hep kara denk geldik. Öyle bir şeyler oldu. <gülüyor> Ee, yani dediğim gibi hiç şey diye bakmıyorum. Ee, e, ve özellikle benim bu son filmim bu anlamda ya, her, çok yeri dolaşıyor. Yani insan olan her yere gidiyor gibi bir şey oldu. Ya hatta bazen böyle şey talepler oluyor. Ya lütfen işte mesela Zonguldak'ta gönderin deniliyor. Yani benim orada bir gösterim yeri bulmam mümkün değil. Yani diyorum o zaman siz bir eve toplanın. 20 kişi kendinize evet. gösterim yapın. Evet. Ben evet. göndereyim filmi. Gerçekten. Yani... Önemli olan bence yaşam yani hayatla bir ilişki kurması bunun çok mutlak şeyleri yok yerleri. yani bu dediğim gibi de olabilir işte bir büyük bir festivalde olabilir şey i̇şte televizyonda olabilir yani sınır ben öyle hissediyorum daha doğrusu öyle bir sınırla hiç bakmıyorum öyle düşünüyorum. Şimdi önündeki notlardan bakıyorum da... ...Asterfest Film Festivali... ...Makedonya diyor 2006 hmm. yılında... Da. ...biz bu yurt dışı şeyler... ...ilişkilerinden de biraz gösterimlerinden... ...söz edebilir misiniz? Ya bu Aslında ilk önce şundan söz edeyim... ...tabii yani filmi bitirdikten sonra... ...aslında bu festivaller... ...filmin duyurusu şu bu... ...bu başlı başına bir çalışma... Hmm. ...fakat... Biz tabii çok az bütçelerle filmleri yaptığımız için zaten film bittiğinde o kadar yorgun çıkıyoruz ki o işin Mutlaka mutlaka. Yani bunun için aslında işte özel bir kişi olmalı. İşte tüm dünyadaki festivalleri tarayacak, ilgili yerlere hani gönderecek falan falan. Yani bunlar benim e, diyelim Makedonya'daki festival. İşte Makedonya'dan yönetmen bir arkadaşım e, söylemişti bu festivali. Hı hı. İşte bu öyle git, gitti. işte Macaristan'dan epey festivaller vardır orada. Çünkü Macaristan'la ilgili e, bir çalışma yapmıştım ve bu iki yıl süren bir çalışmaydı. Yani Türkiye'den sonra... İkinci iyi, yani iyi tanıdığım bir ülke. Yani dolayısıyla oradan e, gelişti. Yani biraz bunlar benim böyle hani çok özel bir festival çalışması yapmamla değil de hani yaşamımda buluşmalar ve onların getirdiği şeylerle e, gelişti. Ama tabi mesela Macaristan'da falan aldığı ödüller oldu. Ee, i̇şte bu dediğim gibi yani çok şey çalışma yapsak çok daha aslında etkin gösterilmiş olabilir. Hı hı. Ama biz bir film bitiyor yani ondan sonra yorgunuz ve eğer hemen bir başka film veriyoruz mutlaka ve bazen iki film birbirinin içine hı hı. geçiyor... Hı hı hı. Ee, ...yani bir ekip işi bu. Ee, sonuçta... E, ...dediğim gibi o bütçelerle... ...biz e, hani ben... ...beş kişinin yaptığı işi tek başına... ...yapmış oluyorum. Evet. İşte bu ulaşabildiğimiz kadarı. Ama fena da değil aslında. Epey de dolaştılar. Ee, ama mesela Makedonya'ya ben gidemedim. Ee, film gitti. Bazen kıskanıyorum filmleri o yüzden. Yani, Onlar yaşıyor e, ben yaşayamıyorum diye. Yani o ayrı bir keyiftir mutlaka. Ben tiyatrodan biliyorum. Tabii. Yani oralara bir turniye gittim ya da bir oyununuz oralarda oynadım. onu da keyfi başka oluyor. Çünkü tabii, yani tabii, sanki daha tabii. bir bulutların o tarafına geçmişsiniz gibi. Tabii, bir tabii. Bir tabii, tabii. tabii yani ben... şey oluyor bir de tabii... Türkiye'nin tanıtımı ee, da söz konusu. Oluyor ama şeylerde e, dediğim gibi film bittikten sonra aslında onun kendi yaşamı başlıyor. E, ve bazen biz kendi filmlerimizin yaşamına yetişemiyoruz öyle söyleyeyim. Ee, için, evet. Yani e, benim filmlerimin gittiği birçok yere ben gidemedim. Yani mesela Kafta Ermenistan'a gitti. Ben gidemedim, Makedonya'ya gidemedim. Yani öyle bir kısmına şey yetişemedim yani, yani filmin ya, yaşamında. Daha bir sürü filminiz olacak. O, bakalım ee, işte <gülüyor> umarız. Sartlar, <ben> çok, ne, <gülüyor> kadar, ne kadar film çekmişsiniz yani bu tek tek sayayım dedim ama sevgili dinleyiciler yani çok çok fazla film var. Şeyi ee, pardon ...Bela Bartok Macar mıydı? Hmm, Macar o, o o o müthiş bir şey benim Oradan için. Oradan mı başladınız Türkiye'ye kadar? Yani Yoksa Aslında ben onu olurdu? size ben şöyle bunu anlatayım. Ben çok merak ediyorum doğrusu, Aa, çünkü çok değerli bir. Bitirirdim bilseydin. Yani çok büyük çalışmalar yapmış bir sanatçı. Yani onun biraz daha uzun anlatayım size. E, şimdi birincisi beraber Bartok. Ben e, yani çok şanslıydım. E, hem de Bitlis gibi bir yerde. Ben piyano ders almaya başladım müzik öğretmenimden. Geleceğiz. Ee, ...yani Bitlis'e böyle bir piyano alma kampanyası açıldı. Hmm. Müzik öğretmenim, babam falan... Böyle, ...bu dediğim de 69-70 yıllarında hmm. oluyor... ...böyle Bitlis'e bir piyano geldi. E benim öğretmenim e, bir Bera Bartok hayranıydı. Yani ben daha çok... ...yani ilkokul beşteydim e, ve... Bela Bartok genellikle öğrenciler yani müzik öğrencileri pek yakın hissetmezler ama ben çok yakın hissettim. Yani çok farklıdır tabii şeyi ama bu zannediyorum bana öğretmenimin tabii kazanımı i̇yi, yani evet, onun bu bunu evet. Bartok iyi yaşamasından <gülüyor> ve ondan sonraki e, piyano öğretmenlerim de hep... E, bu konuda iyiydiler. Hatta son olarak da şey, Ferhun ile çalıştım ki hı hı. çok sert bir öğretmendi Ferhun Derkin. Yani çünkü Cumhuriyet yıllarının insanı. Valla ben artık son yıllarda bir de böyle lise son talebesi olmuşum. Artık hayatta bir sürü açılımlar var. Böyle derslerim çok yani e, piyano şeylerimi iyi götüremiyordum ama Bela Bartok'u her zaman kusursuz götürüyordum. O yüzden benim dersimi çok sonlandırmadı. Çok e, Bela Bartok benim Belki de o küçük yaşlardan yaşamaya başladığım için şeyi çok etkilemiştir. Yaşama bakışımı, algılamamı bence belgeselde de bu çok doğru karşılıklarını buldu. Çünkü Barton asıl hareket şeyi her zaman e, yaşam ana şey dokudur. Yani o halk müziği dediğimiz şey onun için böyle işte hmm. e, nostaljik falan bir şey değildir. E, yani sonra onun e, verilerini alıp. E, e, ...tekrardan hani günümüz içinde harmanlar ki bambaşka bir şey çıkar ortaya. E, ve Bartok'ta hep şey vardır, e, çatışma vardır mesela, iki farklı şey vardır. Mesela Bartok çalarken piyonoda hmm. e, sağ ve sol eliniz birbirinizden bağımsızdır... Yani hmm. o iki e, elin şeyi sonuçta sesini hmm. izleyici alır. Üçüncü bir şeydir o sentez yapar. Yani hmm. şimdi bunlar falan bende aslında çok otomatik böyle şey gibi geçmiştir. Yani o yüzden mesela filmlerinde genellikle iki ayrı unsur vardır. Hmm. Belki o yüzden hmm. ekip ve hayat vardır. Yani Belki ki, o yüzden şeyler vardır. İyi ki Bitlis'e piyano gelmiş bakın. Ne kadar şeyi etkilemiş değil mi? Valla ama onun tabi çok dramatik yanları da var. Ee, yani Bitlis'e Piono. E, dediğim gibi o e, çok benim babam çok idealist işte tam o da Cumhuriyet hani Aydın'ın çocuklarından işte öbürü e, tam 70-71 yılları. ...böyle bir öğretmen... ...ve müthiş onların... ...o duygusu olağanüstü... ...ama ben 3 yıl önce bitise gittim... ...o piyonoyu aradım... ...o piyonodan hiçbir şey yok ortada... Ona şaşırmam yani, da... Işte, yani, ...yani hiçbir şey yok... ...yani e, işte bir şey... ...yani bir şeylere çabalanıyor ve... E, ...tabi sonra hayatta kalsın... ...daha gelişsin isteniyor... ...sosyal kırılmalardan e, yani, oluyor... Evet, ...benim hayatımda oldu bu ama ben... ...bir tek benim hayatımda olması yetmiyor... ...yani orada... Ben onu tabii. beklerdim. Mesela o piyona görmüş orada olmasını beklerdim. Ee, yani piyona ölmez. Olsaydı Çünkü, belki daha yani, kimler yetişecekti. Yetişecekti değil mi? Kimlere tabii Kimlere ilme tabii, kazandıracaklardı, tabii, kazandıracaktı tabii, çalışmalarında. Orada. Peki çekim aşamalarından ben çok merak ettim. Pek çok belgeseniz olduğunu söylemiştim. Biliyoruz. Önümde de var da. Yani Bela Bartok çok ilgimi çekti. Yani bundan biraz daha söz edelim. Tabii, Çekim aşamaları e, belki. Tabii tabii. Hı. Yani şeyden e, anlattım ama bu şöyle yani gerçekten mesela bir Bela Bartok üzerine belgesel yapmak e, benim yaşamda ödevimdi. Yani bunu yapmamış olsam çok kötü hissederdim. Ama bunun şeyi çok şanslı oldu. Çünkü ondan önce... E, ...Türk-Macar ilişkilerine dair bir belgesel çektim ki o bayağı şeydi yani ağır şey bir çalışmaydı. Ve orada zaten Velabartok'la ilgili birçok veri çıkmıştı. Hı -hı. Ondan sonraki yıl Velabartok'u e, çektim. Onu da şöyle yaptık... E, e, Gene işte Bela Bartok'taki gibi ikili bir yapı hmm. çıktı. Yani e, bir kurmacı bir öykü var. İşte Macar sokak müzisyeni e, bir genç delikanlı. işte Türkiye'den e, Macaristan'a gitmiş genç bir kız. E, i̇şte o genç kızın e, Macaristan'daki o ortak kültürel verileriyle hmm. karşılaşması, etkilenmesi... Hmm. Ee, o çocukla bir etkilenme öyküsü ki Macaristan da böyledir yani bir dokusal bir temas vardır ve bunun böyle bir öykünün arasında da Bartok ve Bartok'un çalışmaları ve e, şeye gelip Osmaniye'ye gelip evet. orada e, yörüklerden e, işte müzik çalışmalarını derlemesi ve tabii, bunun sonuçları tabii. ki Bartok o çalışmasından ortaya çıkan şey e, ...yani Türk ve Macar halk müziğinin yakınlığıdır. Birbirinin böyle varyantı olan ezgileri bulmuştur ve bunu dinlediğiniz zaman kulağınıza inanamazsınız. Yani arka dinlediğinizde o derece bir yakınlıktır. Yani filmin genel yapısı bu oldu. Yani Bartok'un bu Anadolu'daki evet. derleme çalışmaları. Ama Bartok tabii çok daha geniş bir konu. Yani işte 20. yüzyılların çok önemli bir besleyicisi falan. Bu film sadece Türk Halk Müziği üzerine çalışmalar. Çok değerli hizmetler olmuş bir sanatçımız. Ee, Sayın Sezgin Türk bir de şimdi bunu kısa filme bağlayalım. Kısa filmi nasıl değerlendirirsiniz? Kısa film şey anlamda. Forma mı? anlamında. Yani Aa, ben birincisi bir şey söyleyeyim mi size? Kısa Hı -hı. film çok zordur. Müthiş zordur. Yani bence hani sinemada görsel anlatımın en duruktayla yaşandığı evet. bir durum. E, hani zaten biliyorsunuz normalde de yaşamda dani da kısa yoldan bir şey anlatmak kolay değildir. Yani, yani bir yazarı sözlü olarak de olsa tabii, en zor kısa öykü yazmak. Tabi tabi tabi. Ee, ...o anlamda e, gerçekten hani, öyle bir anlatım olarak hiç kolay değil. Ama ben işte o kısa filmci olduğum dönemi daha çok şey yanıyla tabii e, çok severim. Yani çok özgür bir alan olması... ...yani o kısa filmcilerle Hı -hı. o buluştuğum her e, işte festival ve e, hayat durumunda... ...bana böyle bir bakışı kazandırması nedeniyle çok severim. Ve o duygum tabii sonra da diğer yaratımlarda... ...yani belgeselde falan da o anlamda hiç elimi ürkek tutmam. Yani çok farklı anlatım unsurlarına yönelirken... ...ya aman bu olur mu olmaz mı ürkekliğim yoktur... ...bence bunu kısa film sağladı. Yani çünkü bir deneysel şeyi de açık bir alan olduğu için... O anlamda e, yani çok zor bir alan. Ve üstelik de hep sanki amatörlerin yaptığı bir şey falan gibi kabul edilir. yani. <gülüyor> öyle bir imaj, imaj var. da vardır. Hani var. Öğrenci filmidir, şudur ya budur gibi bakılır. Hiç alakası olmayan bir şey. Ya. Öyleyse evet, yani, yapar da ayrı ayrı yani, konu tabii yani. yapacak da başta başına bir tür. Tabii tabii. Bütün tabii. dünyada da çok etkileyici tabii. bir tür olduğunu da biliyoruz. Yani sinemanın bir şeyi. Ama şöyle bir şey de var artık zannediyorum. Çok şeyler de iç içe geçti. Yani artık mesela kurmaca filmlerde belgeselin anlatım unsurlarına rastlıyoruz. Hmm, hmm. Aslında özellikle belgesel... Çünkü belgeselde çok sahici olan bir şey var. Ve o sahiciliğe hmm. dair yaratımlarda bir artık yönelim var. Hmm. Ama şeyler de var. Yani bunların böyle hani... Keskin hatlarla ayırmak yerine böyle biraz birbirinin içine de geçen bir şey gibi baktığımızda gerçekten de çok hoş şeyler çıkıyor mi? Bu bir şey yani evet, bir tabii, tabii, yani tabi tabi tabi tabi yani yani ve yani uzun metrajı da epeyce var aslında şey yani direkt belgesel hmm. unsurların kullanıldığı işte oyuncu yok mesela hmm. öyle bir Macar e, filmi e, izlemiştim çok güzeldi yani o köydeki insanlarla çekilmiş hmm, film. Hmm. Yani çok şeyler girmiş. Yani çok direk hayata işkin birçok durum ve şeyler. E, veya benim mesela ilk yaptığım belgesellerde o kurmaca alandan gelmemin etkileri bu anlamda daha çok gözüküyor. Hmm. İşte dediğim gibi hani beraber topta bir kurmaca, bir öykü var ve onun arasına giren. Hmm, e, hmm. E, belgesel bölümler var yani bu ikisini e, bir arada böyle bir kullanım vardı e, Yani o yüzden şimdi bunları tabii mutlak sınırlarla bakmayınca aslında hepsinin kendine göre olanakları İlyakin, içinde tabii, he, birbirine tabii. çok destek bir şekilde de olabiliyor onu görüyoruz o zaman ee, şey, e, Hangi yıl, yıllar olduğunu hatırlamıyorum da ama iki yıl üç üst üste halen var mı? Ben miraslamadım. Sinema Film Festivali'nde, İstanbul Film Festivali'nde ee, uzun metrajlı kurmaca filmden önce bir hep, her filmden önce bir kısa metrajlı film gösterirlerdi. Hı -hı. Kısa film gösterirlerdi. Hı -hı. Evet. evet. Metrajı da demeyelim de siz sinemacılar Hı -hı. sevmiyorsunuz o zaman bu kadar, değil mi? Kısa film. Yani. Metrajlı alakası. Kısa film. yani film değil mi? Yani. Şey, yani. Kısa yoldan kısa yani, film. Yani, <gülüyor> yani, doğru artık şeyi, araya başka sözcük atmaya gerek yok. Böyle bir şey hatırlıyorum ben. Epey bir film benim başında da, yoksa Balkan Film Festivalinde miydi ilk sinema Bilmem. festivali başımda. Yani o mesela güzel bir buluş. Aslında yani... şöyle bir şey varmış, e, normal Hı. sinema salonları, ticari sinema salonlarında böyle bir zorunluluk varmış. Ha. ...yasal olarak yani şeyden önce kısa film gösterilsin diye. Bu da güzel. Onlar e, göstermeyerek cezasını ödüyorlar, parasal cezasını. Yani mem, bu memleket Aa, anlaşılır bir memleket değil. Öyle ya. yani. Onun yerine biraz reklamı beş dakikada uzun As yapacak, tutacak diye. Sinemaya gidiyorum, şimdi bir içeri bir giriyoruz. Diyelim ki saat on dört seansı. Bir saat reklam. Dışarıda çıkamıyoruz. Değil mi? Değil mi? Böyle bir şey olur mu? Film seyretmeye gelir. Bir yüzü kafamızda dur durmaz ki o Öyle dolduktan tabii, sonra. Tabii, tabii, tabii. Yani, o görsel alıştırıyor bizi, reklamın görseline Şimdi çok sayıda kısa filmler yaptığınızı biliyoruz. Ve bunların ondan da hep ödüller almışsınız. Mesela bakıyorum da 95-96'da evet en fazla... Hepsi aşağı yukarı 95 90 aslında şöyle bir Olur. şey. Ben size öyle söyleyeyim. 95. Şimdi ilk filmlerimizi şey oluyoruz. Hepimiz çok heyecanlı oluyoruz. Allah ah festivallere oradan oraya falan Hayır, falan. Belki, Onun için o yıllarda şey ödüller daha ka şey kalabalık. Eh biraz yaş ilerledikçe falan. E, şimdi mesela şu anda ben artık yarışmalı şeyleri filmimi göndermiyorum. Yani son... ...altı yıldır... ...çünkü bir kere yarışıma çok kötü bir duygu... Evet, ...bir ilke meselesi... Bu, tabii ee, değil, tabii, tabii. ...yani... ...gerçekten iyi hissetmiyorum kendimi... ...yani ne, neyle yaşıyoruz ...ve e, tabii o bir de ilk yıllarda... ...şeyi de gördüm... ...yani evet öyle ödüller falan var ama... E, Gerçekten sağlıklı olmayan bir mekanizma. Orada e, işte kaç kişi jüri varsa yani. o jürinin çok e, niteliğine göre değişen. Yani e, aslında yani asıl e, şey ödül sizin aslında kendiyle ki, savaşınız. Tabii ki, tabii. Onu kazandınız mı kazanmadınız mı? Yani hiç başkalarının o filmi değerlendirmesine göre çok daha sert, çok daha acımasız bir yargılamayı... ...biz kendi kendimize yapıyoruz. Tabii, canım, tabii. Yani ya ilk yıllarda... E, ...yani yaratıcılığın ilk yıllarında... Hı. ...alan hangisi? Roman olsun, öykü olsun, tiyatro olsun, sinema olsun. Şimdi oralarda e, destekleyici bir yanı var ödülleri. Tabii, tabii. Var, var. Yani bir kapılar açıyor. Evet. Seçkinlik sağlıyor. Yani bunları kabul etmek lazım. Ama artık belli bir ustalık döneminden sonra... Yarış, ...yarışmaya gerek yoktur. Ama... Ne bileyim ben. Ama ben yine işte, yol mu açıyor? E, Seyirciyle e, daha mı çok buluşuyor? Gibi şeyler de var yok, Ama yok, hmm. şey düşünüyorum ben. Hmm. Yani gençler içinde çok şeyli değil, sağlıklı değil çünkü. Yani hmm. veya ben yaşadım hani e, bana göre e, diyelim ...veyahut da birçok insana hmm. göre. Yani şimdi baktığımda geriye dönüp bakmasat benim öznel değerlendirmem değil. Yani ah şu film aslında daha iyiydi dediğim şey bakıyorsunuz geride kalmış. Çünkü yani yarışma dediğiniz şeyde bir kez izliyor filmi ve genellikle şamar gibi bir şey yüzüne vuruyorsa etkileniyor. Evet. Ama bazı filmler ikinci, üçüncü izleyişten sonra tabii, tabii. şeyini bırakır. Yani o kadar şey ki bu. Anladım, anladım. Yani şimdi genç arkadaşlar da bir bakıyorsunuz ödül alıyor her şey zannediyor onu. E yani bakıyorsunuz ödül almıyor var. o yıkılıyor. Evet. Yani benim ilk işim bunların hiçbir şey olduğunu onlara anlatmak evet. oldu. Yani ya hayır, doğru, doğru. hiç buna göre kendini değerlendireceklerse hiç şey yapmasınlar. Yani ne, e, ödül almadığı için dursun yani o devam etmek veya etmemek insanın e, kendinle ilgili bir şey yani gerçekten bir şey anlatmak yani. istiyorsanız. ...anlatma isteminiz varsa... ...her ne olursa olsun devam ediyorsunuz. Yani... ...o ödüller, gözüken ödüllerin ...yani şurada gözkenler, ...evet ne kadar o kadar varsa... ...o kadar da onların yani, yıkıcı yaklaşımları da olmuştur. O yüzden hep şey asıl olan... yani ...anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Ve ben... E, ...mesela filmlerimde... Fark, ...çok farklı konular vardır. Ama... E, ...yani mesela şöyle bir şey hiç yapmadım hayatıma... ...gerçekten hani yaşamdan bir yerden bir şey yakaladıysam... Hı -hı. ...gerçekten istediysem o filmi yaptım... Hı -hı. ...yani şöyle yapmadım... ...mesela atıyorum bu yıl Japon yılı ...aa Japonlarla ilgili film yapsam ilgi görür gibi... ...böyle değil Hı -hı. yani... ...insanın kendi yaşamından bir itki Hı -hı. olmalı... ...hani bir şey olmalı... ...asıl olan da o değil midir yani... Ha, ...yani, yani, yani bir e taraf... ...yaratıcılığı ee, kesen, ayıklayan... ...daha çok evet yani, hüner gösterisi... ...evet, evet, tabii, tabii, tabii... ...ama yani... ...öyle bir eğilim de var ama yani... O, ...şimdi var. o zaman öyle bir şey yaparsa... ...ona göre daha büyük destekler... Evet. ...bulabiliyor falan işte... Evet. ...biraz onlarla... ...ama işte onlar ne kadar zaman kalır... ...nerelere kendine taşır evet. o... Film. ...o da belli tabii. değil işte... ...yani ben mesela şunlarda hı. demin Bela Bartok konuştuk... ya yani Bela Bartok Türkiye'de... ...bence yani... Ee, ...işte sonra Adnan Saygun'lar bu yoldan gittiler. Tabii, tabii. Yani tabii. Türk kültürel yani, yaşamında çok önemlidir. Çok, çok, çok. Ve, ve biz beraber Varto'yu bilmeyiz. bilmeyiz. Bu çok büyük bir acıdır. Ya, bilmeyiz. Şimdi ben mesela bunu bu, bu anlamda bana yani belgesenin şey fonksiyonu bana bu gibi geliyor. Yani evet çok önemli çok şey ama onun içinde yeterince... Ee, işte bilemediğimiz bir şey. Mesela onun gibi bir başka konu vardır orada. Cenubi Garbi Kars Cumhuriyeti. <gülüyor> ee, Kars Cumhuriyeti bizim e, tarihimizde çok önemli bir deneyim. Ee, açıkça söyleyeyim. Bunu ben de bilmiyordum. <gülüyor> yani Azeri bir öğretim üyesi e, söz etti bana bu Kars Cumhuriyeti'nden. 1918'de olan bir deneyim. Ben çok utandım. Yani ben ...bunu utançla yaptım onu söyleyeyim... Hiçbir, ...yani şöyle tabii kabahat bizim değil... ...tarih kitaplarımızda yer almıyor yani, yani, bu... Yani. ...tarih kitaplarımızda bu şu Kars Cumhuriyeti anlatılmıyor... Evet. ...ve bu Kars Cumhuriyeti şu... 1918 yılında Kars'ta bir cumhuriyet kuruluyor. Ve bu şeyden önce e, Mustafa Kemal'in e, Samsun'a çıkmasından önce olan bir şey. Yani henüz Anadolu'da Ulusal Kurtuluş Hareketi falan başlamış bunu, değil. Bunu ben de şimdi öğreniyorum. E, yani onun öncesinde ve Kars yöresinde bir e, iktidar boşluğu var orada ve halkın can güvenliği yok. E, oradaki Kars'ta yaşayan e, tüm azınlıklar yani... Ee, Malakanlar, Rumlar hmm. vesaire hepsinin birlikte oluşturduğu bir cumhuriyet, modern bir cumhuriyet Bir cumhurbaşkanı var, bir parlamentosu Çok var, ilginç. anayasası var, ee, kadınlar var 6 ee, ay e, ayakta duran bir cumhuriyet, İngilizler gelip yıkıyorlar ve Malta'ya sürüyorlar İşte o Malta'ya sürülenin içinde Rum biri de var Yani ve e, şu Anadolu'daki ilk e, cumhuriyet bu çok Ve ilginç. bitiş bir deneyim yani e, bizde her şey bölgeden gökten zembille oluştu zannediyorlar hani Türkiye'deki evet. şey bakışa hayır, hiç öyle değil işte bu kongreler dönemi denilen bir dönem Anadolu'da ya yani 17 ay bir şey var ee, işte Osmanlı'nın tam çöküş bitiş Hı. dönemi yani bir Hı. ...iktidar boşluğu var... Ee, ...işte öbür Anadolu'nun... ...diğer yerlerinde... şey kongreler oluyor... Ee, ...orada insanlar bir arıyor... ...ama bu en üst düzey çıkıyor... ...bir cumhuriyet oluyor... ...yani... ...Ulusal Kutlu Savaşı dediğimiz şey... Öyle ...gökten zembinde inmiyor... ...buralardan e, yeşeriyor sonra... ...işte onun için... E, ...bunu e, dediğim gibi... Hani ...şu... E, ...Kars Cumhuriyeti... ...Belabartok... ...yani bunlar... ...bana hep şey gelir... Hani, Anlatılmalıydı diye gelir ee, çok önemli deneyimlerdir evet, yeterince evet. bilinmez ee, bir kısmı filmlerin şeyidir ee, tabi annemin çerkez <gülüyor> babamın e, türk yani iki kültür e, evet. birden yaşadım hı, hı. ben ee, annemin yani ana dili çerkezceydi. E, ...dolayısıyla e, kültürler arası ilişkilere de çok açık bir yanım oldu. Yani Türk-Macar ilişkilerini mesela yaparken bir başka kültür tabii. onu hissetmek... Tabii, e, tabii. O, ...onlar çok büyük avantaj oldu. E, Kaftav düşü o öyle geldi... İşte aynı şekilde Kaya Köyü vardır... ...Fethiye'deki. O da Türklerle... ...Rumların bir arada yaşamadır. Evet, ee, İnsanla yani, yitirmiş kent, kent... ...Kaya Köyü. Kaya Köyü. Bilevisi, 1990 yani aslında... ...her zaman bir yaratım... ...sizin yaşam denizlişi... ...bir şeyleri böyle süzüp... ...onun Tabii içinden... Ki. ...sizin duyarlığın ...yani bir oluşan duyarlılıkla bir şeye bakıyorsunuz... ...etkileniyorsunuz, bunu anlatayım diyorsunuz. Yani... Ee, öyle e, ama yani gerçekten e, laf ola diye bir filmi çekmedim <gülüyor> ya, <gülüyor> onu söyleyeyim. Yani İçimde bir şey bir itki olmadan hayatımın içinden ama gelecek yani öyle hani dışsal bir şey de değil Anladım. de öyle olmadı. Doğrusu da odur yani. bana göre doğrusu da odur bana göre değil doğrusu da odur. Şeyde en son Mamak'ta hmm. 2010 yılında. Ee, o şimdi bir tane daha var bir en son aslında Heh. o da çıkmadı. Ee, şimdi e, ondan o filmden biraz hmm. şeyden söz edelim. Tabi ondan söz edelim. Mamak'ta da yaşamımdan çıktı çünkü orada kaldım. Ee, yani bir 18 ay kalmış. 18 ay kaldım. Ee, aslında o şöyle oldu. E, aslında ilk kısa filmim e, benzer bir konudaydı yani kurmacı olarak yani ilk. Çünkü biz e, işte 12 Eylül kuşağıyız hayatımızda e, bunlara dair e, etkiler var. Onun için de e, çok şey düşündük, sorguladık. E, yani ben ilk yani e, Yaratımım kısa filmindeydi. Hı -hı. İlk anlattığım öykü de bunun üzerine bir öyküydü. Ee, ama ondan sonra başka tabii konulara yöneldim. çünkü hani anlattım diye hissettim ve zaten e, o dönemi anlatmak için de belli bir süre geçmesi gerekiyordu bence yani daha e, dıştan dıştan uzak açıdan için. tabii haklısınız. evet tabii, tabii. Ee, ve iki buçuk yıl önceydi e, Mamak filmi ve Kültür Bakanlığı desteğininle yapıldı o filmde. Ee, ve orada hepsi arkadaşımdır benim mamakta kalan dört kadın. İşte ben de biraz varım filmde yarım diyelim dört buçuk kadın. Ee, bizim e, ama sadece mamak değil. Yani mamakta kalan dört kadının çocukluğu, gençliği, evet. mamaktaki <gülüyor> deneyim yani bir mamak kesişme noktası. Ve e, cezaevinden e, sonraki yaşamları. Ve öyle bir şey çıktı ki yani çok farklı yerlerde başlayan e, yaşamlar. Yani bu dört kadının da birbirine hiç benzemiyor. Evet. E, yani ikisi kırsal kesimden kente göç etmiş ailelerin çocukları. İkisi... ...asker çocuğu, yeah. ee, işte sonra o gençlik yıllarında bir sosyal duyarlılık... ...sonra kendini siyasi olarak ifade etme mi? İşte orada bir, bir kesişme oluyor ve Mamak cezaevinde, askeri cezaevinde yaşamlar kesişiyor. Ama oradan çıktıktan sonra da e, herkesin e, tabii şu durumu ortak yani tümüyle yaşamı elinden alınmış halde yaşama başlıyorlar... Yeah. Ama ondan sonra da e, e, yani tabii ki birey olarak farklılıklar, farklı yaşam yerleri. E, şu anda da e, çok farklı yerlerde yaşayan dört tane kadın. Yani bazı yaklaşımları birbirlerine benziyor, bazı yanları benzemiyor. Yani Ama dördünün de ortak yanı var olmayı başarmaları. E, evet. Ve onu da böyle. en zor günlerde evet. Evet. dört duvarın arasındayken gösterdikleri dirence... Ee, evet yani o bana evet. şey gibi de geliyor aslında hani böyle her zaman bu tür şeyleri çok kahramanlık diyenç gibi anlatırlar da. Demedim, ee, yani e, tabii o anlamda demediniz siz Hı -hı. ama hani algılamada ben Hı -hı. filmin gösteriminde izleyici algılamasını da tabii e, iyi oldu. Çok güzel bir deneyim oldu benim için Hı, o algılamasını e, yaşamak. Çünkü şöyle bir şey fark ettim. Mesela ilk gösterimde hatta çok şaşırdım. Bak, izleyici de şey yok bir bir şaşkınlık durumu var. Hmm. Ve şunu fark ettim, o döneme daha çok şöyle bakılıyor. Çok acı çekmiş, mahvolmuş, ezilmiş insanlar. Ya bakış bu. Evet. Ya çok yüceltme, kahramanlaştırma, böyle neredeyse <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> heykeli dikilecek insanlar. ...halbuki ne o ne öbürü. Yani. Ee, ...hepimiz insandık... ...tabii ki insan olarak... ...yani insan olmak aslında orada... ...bize şunu öğretti ya... Yani ...insan öyle bir yaratık ki... ...yani öyle bir şey ki... ...müthiş bir yaşam güdüsü var... ...yani her koşulda ve... ...tabii bu tarz durumlarda... ...daha çok yani... E, ...ne bileyim... ...bu cezaevi olabilir, savaş olabilir... ...veya deprem olabilir... ...yani tabii, tabii, tabii. bu travmatik tabii, tabii. şey tabii. durumlarda... O şey çok daha belirgin insanda algılanıyor, hmm. görülüyor. Yani e, hiçbirimiz o düzeyde bir şey kendimizden beklemezdik. Bir de çocuktuk. ya yani ben 20 yaşındaydım. E, tabii tabii. tabii. E, gerçi diğerleri biraz daha şeydi. Ama e, dediğim gibi asıl e, şey... E, çok uh, ilgilendirdi beni. Yani çoğu kez e, o dönem e, şey anlatılmış. Yani hatırlayın televizyonlarda 12 Eylül'ün yıl dönümlerinde falan hmm. hep böyle acı çekmiş, izilmiş, mahvolmuş e, insanlar. Evet, evet, evet, yani yaptım, algılama... Evet. E, daha çok bu olmuş ve e, yani çoğu insanda bu böyle bir şey anlatılmasını bekliyor. Halbuki biz filmde varoluş anlattık. Daha doğrusu ben anlattım değil miyim? Çünkü o arkadaşların e, şeyi bu. Onlar anlattılar. Yani ben onları takip ettim. E, onların e, şeyi böyle i̇şte bu, e, bakışı. Yani. yani onlar e, tüm yaşananları anlatırken ki bunlar hiç kolay şeyler değil de ama bunun içindeki varoluşu e, anlattılar. Çünkü e, bu, bunu yapabildiler. Hı hı hı. Yani <gülüyor> hatta söylediğiniz o travmatik ...anlarda o kırılma noktalarında... E, ...dengelemek için... ...yaşama sevinci, çalışma cesaretini... ...daha belki öne çıkarmak... ...tabi tabi aslında tam bu dediğinizi... ...anlatıyorlar Hı. filmde... Ee, mesela şunu diyorlar e, zaten istenilen bizim kişiliğimizin yok olması vesaire. Ve buna karşın mesela işte orada İngilizce öğrenme Hı -hı. çalışma grupları. Yani inanın e, filmde de bunu konuştuk. E, şey ee, biz gibi. şey yani ben onu söylüyorum ben orada duvarları gördüm hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Ona vakit yoktu. Yani sabah kalkıyorduk yani inanın e, ki bu arada ciddi yasaklar var kitap yok çay yok, gazete ya, yok ya. şey yok ama buna rağmen sürekli etkin olan bir yaşam tiyatro bile yapmıştık ya. çok da güzeldi ne güzeldi, yani. ne güzeldi yani şey her durumda eğer o hani üreten yaratan bir şeyi yapan insan olma halini koruyorsanız evet. şey aşılıyor aslında oh. yani sadece ceza için değil bu bence yani, dediğiniz gibi o kırılma, evet, var, gibi o kırılma denilen hmm. e, hal ve durumlarda. <gülüyor> Şimdi karşılaştırmak için değil tabii, hiç birbirine benzemeyen şeylerdir de, fizik olarak da olsun <gülüyor> belki siyasal açıdan benziyordur da. Mesela Nazım Hikmet, kaç yıl yattı Bursa hapishanesinde, pencere camı yok. Evet, Savaş evet, yılı, evet, ikinci evet, dünya evet, savaşı, evet. ekmek işte evet. adam başı yüz 100 yüz gram tayın filan. Ama orada bile Orhan Kemal'i Kemal Tahir'i yetiştiriyor. Tabii, Balaban'ı tabii, yetiştiriyor. Tabi Balaban'ın tabii bir yani. tablosu şimdi iki trilyon lira. Yani <gülüyor> karşı, <gülüyor> hiç demiyorum da. ilk okul şeyi, Hayır, ben şey köy çocuğu. Yani şey, yetiştirmiş diyorum. hepsini. Yetiştirmiş. Bu, i̇şte bu roman olur. Bu, ee, şey olur. bu ya yaşamak anlamına ya, gelir. Yani, yani. içeri ya. onu tıksanız da oraya hapsettiğinizi zannetseniz ya. Ya. de ee, öyle değil yani orada yaşam e, şey yapıyor işte onun içinden e, tekrar yaşam üretiliyor. Evet. İşte onu e, zaten çok iyi kavrayamıyorlar bence yöneticiler. Evet. <gülüyor> hani oraya hapsetti ve de tüm öyle bir şeyin içinde sıkıştırdınız zaten ama yaşam e, ya yani insan öyle, öyle bir yaratık değil, değil insan. Değil. Ve ben şöyle düşünüyorum tabii ki 20 yaşındaki bir çocuk bunları yaşamamalı evet ama ben ...benim yaşama bakışımı, algılayışımı çok çok etkilemiştir. Bir kere öyle bir şey ki cezavi ...yaşamın dışında bir yerdesiniz. Yani hiç Tabii. ben yaşama öyle dışarıdan bir yerden görmemiştim. Tabii. İlk kez gördüm orada 20 yaşında ve daha önce görmediğim birçok şeyi algıladım yaşamdan. Tabii. Yani bu bile bir kazanç. <gülüyor> Veyahut da yani... Bunun gibi orada yani saat bir yere eşitsiz sıkıştırmaları değil. Onun içinden e, çok müthiş başka e, deneyimlerle çıkıyorsunuz. Ve onlar sonra hayatınızda da e, kullanıyorsunuz, etkiliyor. Evet. Ben e, şu belgeselce oluşumda bile mesela o çok hayatın dışından bir üçüncü göz gibi bakmayı orada öğrendim. <gülüyor> ve şimdi bence e, çok etkiliyor beni bu. Bakın şey aklıma geldi burada. Hegel'in antik Yunan... ...trajediyeleri için bir yorumudur bu yani, malum kahraman tanrılarla eşit güçlü gibidir, yani filan ortalamanın üstünde bir kahraman. Savaşır, bir amaç için savaşır, kaybeder, kaybeden kahramanı kendisi olur. Tamam, fakat Heygel'in yorumu sonuçta şöyle, kazanan kaybetmiş, kaybeden kazanmıştır. Kazanmış. İşte aynen dediğiniz durum, aynen. Kayıplar kazançtır. Aynen, evet. Yani e, kesinlikle böyle yani ama şey tekrarlıyorum tabii ki bunun için 20 yaşındaki bir çocuk hayır, bunu yaşamasın. Hayır hiçbir şekilde savunacak bir yanı yok e, ama. Doğru. Ama hiç de öyle zannedildiği gibi e, şeyde değil. E, o yüzden önemli bu. Çünkü o ezilmiş yok edecek bu bakış bana çok kötü geliyor ve çok zedelici geliyor. bir doğru değil bir kere. ...doğru evet, değil. De varlık nedenini ee, şey yapmış, de, yaralamış oluyor. Evet, yani. evet o zaman yani... E, ...aynı dediğiniz hmm. gibi ve şu çok kötü... ...böyle ezilmiş, mahvolmuş... ...ya böyle birinin... ...yani bugün nasıl yaşayabilir bu? Yani. Na, nasıl şey yapabilir? Yani bunun üstüne e, bir varoluş olabilir mi? Tabii, tabii çok haklısınız doğru. Çok haklısınız. Yeni çalışmalarınızdan söz edelim biraz... ...var mı masanın üzerinde? Şimdi bitmekte olan hmm. e, bir belgesel var... Ee, i̇şte böyle biraz 12 Eylül dönemi Mamak diye girdik Hı -hı. Ee, ama tabii 12 Eylül'ün insanların yaşamında farklı şey karşılıklı. Yani bir dalga geldi. Kimisini Hı -hı. cezaevine attı, kimisini yurt dışına mülteciliğe attı. Evet. Ee, bunların hepsi de inanın çok farklı durumlar ve özgün durumlar. Şimdi e, mültecilerle ilgili ya, olan filmi tamamlamak üzereyiz. Ee, ...bakalım o da izleyiciyle bir buluşsun... ...anlayacağız, o zaman evet. anlayacağız. Şimdiden kutluyoruz, kolay gelsin diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz... ...bu haftaki konuğumuz... ...Sayın Sezgin Türkidi ...sinemamızın yönetmenlerinden... ...efendim katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum... ...Sezgin Hanım'cığım. Evet. Ben çok mutluydum burada sizinle <gülüyor> izleyicilerletim bunları paylaşmaktan. Ben teşekkür teş ederim. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşçakalın. Sanat ve sanatçılar hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.